Bismillahirrahmanirrahim. <o> salatu ve's-selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Şimdi aslında abdestle ilgili birçok meseleye değindik ama yine de ekstradan e, yazar bir başlık atmış abdest ile ilgili meseleler. Şimdi orayı okuyalım inşallah. Abdest ilgili meseleler 1. Sağ el ile mazmaza Humran Mevla Osman anlatıyor Osman radiyallahu anh su istemişti. Ona su getirdim. Suyu aldı ve 3 kere ellerini bükerek yıkadı. Sonra sağ elini kaba tutup mazmaza ve içini çakta bulundu. Ağzına ve burnuna su alıp yıkadı. Sonra 3 kere yüzünü arkasından da bir kadar 3 kere ellerini yıkadı. Sonra başarını mesetti. Sonra da tuttuklarına kadar ayaklarını düşerse yıkadı ve ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şu abdestim gibi abdest alırken gördüm. Abdesti bitince de söylemişti. Kim şu abdestim abdest alır, arkasından iki refet namaz kılar ve namazda kendi kendine dünyevi bir şey konuşmakla geçmiş günahları affedir. Şimdi burada... Biz daha önce demiştik ki ağza ve burnuna su vermek veya madmada ve istişak demiştik. Hükmü nedir? Vacip. Evet, normalde alimler yani bilinen böyle genel yuhur sünnet diyorlar demiştik. Öyle değil mi? Fakat biz demiştik hiçbir rivayete Peygamber Aleyhisselatü Vesselam terk etmediğinden dolayı gusül ve abdeste ağza ve burnuna su vermeye ne yapmak lazım? Azami surette dikkat etmek lazım demiştik. Burada da işte sağ el ile mazmaza yapmak gerektiği ve hemen bir sonrakinde son el ile sümkürmek meselesi var. Şimdi e, sağ el ile mazmaza bu, bu hadislerin dışında Ayşe annemiz peygamberimizin elini, sağ elinin normal temizlik yani ve güzel işleri için olduğunu Sol elinin, sol elinin ise eziyet verici şeyler için olduğunu e, rivayet ettiğini daha önce de söylemiştik hatırlıyorsanız. Ve demiştik alimler buradan bir kaide çıkarmışlar. O da nedir? Bütün e, ikram babından olan meseleler sağ ile yapılır. Bütün işte büyük abdest veya bu manada olan eziyet verici, sümkürmektir. Bu gibi şeyler ise ne yapılır? Sol eline yapılır demiştik. Bu genel bir kaidedir demiştik. İki, sol eline sümkürmek Ali bin Ebi Tayyip radıyallahu anh anlatıyor. Kendisi abdest almak için su istedi. Sonra abdest almaya başlayarak ağzına su verdi, burnuna su verdi ve sol eliyle üç defa tükürdü. Sonra şöyle dedi. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı abdesttir. <gülüyor> tamam devam edelim. 3. Tek avuçtan madmalara istinşak. Abdülhayir anlatıyor. Ali radıyallahu anh bize geldi ve namaz kıldı. Namazdan sonra abdest suyu istedi. <gülüyor> ne yapacak? Namazı kıldı ya. Herhalde bize öğretmek istiyor dedik. İçinde su olan bir kapla bir leğen getirildi. Kaptan sağ eline su döktü. Üç defa ellerini yıkadı. Sonra üç kere mazmada içtiği şakta bulundu. Mazmada içtiği şakı su aldığı eliyle yaptı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı. Sağ elini üç kere yıkadı. Üç kere sol elini yıkadı. Sonra elini kaba batırdı. Bir kere başını meşetti. Sonra üç kere sağ ayağını yıkadı. Üç kere sol ayağını yıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in abdestini bilmek, kimin ruhsuna giderse, işte o böyledir dedi. Şimdi burada e, tek avuçtan mazmada ve istinşak. Hani biz e, ağzımıza ve burnumuza su verdiğimiz zaman, e, şimdi normalde bütün rivayetlerde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tek el ile ağzına ve burnuna su verdiği var. Yani abdest aldığı veyahut da ağzına aldığı, su aldığı el ile burnuna da su verdiği var. Abdullah ibni Zeyd adişi de var. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a abdest alırken gördüğünü ve peygamberimizin bir elden e, ağzına ve burnuna su verdiği var. Şimdi e, ağız ve burna peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir elden su vermesi şimdi şöyle bir olaya da sebebiyet vermiş. Şimdi ağza ve burna su vereceğiz ama önce ağza vereceğiz, bitireceğiz sonra burnuna mı vereceğiz yoksa ağza ve burnuna beraber mi vereceğiz hani aynı anda hem ağza hem burna mı su gidecek Veyahut da nedir? Veyahut da önce ağza vereceğiz, bitireceğiz. Yoksa burnuna mı su vereceğiz? Aynı elden bu işi yaptığımız zaman bu noktada ne yapılmış? Bu noktada ihtilaf edilmiş en şey olanı, yani görünleni çünkü ayırmamasını, hiç arasını ayırmadan yapması, ikisine birden ne yapmaktır? İkisine birden su vermektir. Hem ağza hem de burnuna birlikte su vermektir. 4. Oruçta olunmadığı zaman mazmada ve ihtinçakta müdala lakit bin sabreden ben ya Resulallah bana abdestten bahset dedim. Abdesti güzelce al parmaçlarının arasına suya eriştir. Orusu değilken burnuna suyu çok çeçek buyurur. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sahabeye oruçlu olmadığı zaman ağzına ve burnuna bolca su vermeyi e, emrediyor. Bu da nedir? Bu da sünnettir. Abdestin sünnetlerindendir. Yalnız ne bir şartla o da insan oruç olmayacak. Çünkü oruçken genizden mideye su kaçabilir. Ondan dolayı e, mazmaza ve istincakta e, oruç halinde mübalağaya gidilmez. 5. Başın tamamen mesletmek vaciptir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Ey edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman <gülüyor> yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesledip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Abdullah ibn i Reyk i̇bn Asım anh'ın anlattığına göre <gülüyor> kendisine Bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir abdest al da görelim, diye talepte bulundu. O, hemen bir kap su isteyip, önceki hadiste anlatılan şekilde abdest aldı. Abdest alışını anlatan rivayette şu farklı açıklama var. Başını met zaman ellerini, saçları üstünde ileri ve geri doğru yürüttü. Şöyle ki, met ameliyesine başın ön kısmından başladı, ellerini enseye doğru götürdü. Sonra başladığı yere kadar geri getirdi. Sonra ayaklarını yıkadır. İbn-i Müseyyed Ahmetullahi Aleyhisselat dedi ki, Başı mes konusunda kadında erkek gibidir. Şimdi biz daha önce demiştik ki başı mes etmek nedir? Başı mes etmek abdestin farzlarındandır. Ve ayet-i kerimelerde nedir? Ayet-i de Allah azze ve celle başında mesedilmesi edilmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Yalnız dedik alimler başın ne kadarını mesh, başın mesedilmesi gerektiğinde ittifak etmişler. Fakat başın ne kadarının met edilmesi gerektiği noktasında ne yapmışlar dedik? İhtilaf etmişti. Kim zikredecek ihtilafı? Başın tamamını yetiştirmesiyle ilgili sahabelerin hepsi, yani çoğu bir Hatta Peygamber Selim Selim'in sarı kısmıyken daha iyi yani sesin gönden kısmını et ettiği, ondan sonra sarıımı hmm. bir bari etmişlerdi. de e, baş, başın dörtte birinin şafiler şafiler saçın herhangi bir yerinden bir yere şey değerse su değerse yani, yani su derken el değerse mest olarak sulu olur demişler İmam Ahmet ve İmam Malik de başın tamamının mest edilmesi gerektiğini söylemişler demiştik şimdi burada bu e, yalnız biz demiştik ki bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki başlarınızı ne yapınız? mez ediniz diyor. 2 bütün sahabeler peygamber aleyhissalatu vesselam'ın başının tümünü mesettiğini rivayet etmişlerdir. 3 Peygamberimizin dediği gibi saçını mesettiği zaman dahi tekrardan sarının üzerinden mes yapması neyi gösteriyor? Başın tümünün mes edilmesi gerektiğini gösteriyor. Ha baş nasıl mes edilir demiştik sünnete göre? iki şekli vardır demiştik. Birincisi işte hadiste olduğu gibi peygamber aleyhissalatu vesselam saçının ön tarafından şuradan başlıyor ellerini buraya kadar getiriyor. Tekrardan buradan başlıyor geri getirene kadar. Öyle mi? Bu nedir? Bu birinci şekildir. İki saçın dağılma şekli nasılsa o şekilde bu şekillerle yapabilir. Yani saçında şekil dağılıyorsa etrafa en tepesinden böyle insan bu şekilde ne yapabilir? Bu şekilde insan saçını mes edebilir. Ha kadın da bu konuda erkek gibidir diye İbn müseyyedden rivayet getirmiş. Şimdi daha önce de söylemiştik Allah alem. Kadın genel bütün konularda erkek gibidir. Bu bir kaydedir. Yani kadın erkekten hiçbir şeyde annisa u şakaikul rical. Kadınlar erkeklerin kardeşleridirler. Hiç fark yoktur. Aynıdırlar. Sadece delil gelirse ve delil müstesna ederse mesela kadın bu konuda farklı amel edeceğine dair bir delil gelmediği müddetçe umum delil neyse kadın da ona uymak zorundadır. Anlatabiliyor muyum? Yani bir konuda diyelim bir hadis okudunuz. Bu hadis hem kadını hem erkeği kapsar. Her halüçerde. Sadece delil gelecek, öyle mi? Gösterilecek ki kadınların ameli daha farklıdır. O zaman kadınlar farklı amel yaparlar. Yoksa her konuda kadın erkek gibi davranmak zorundadır. Altır. Baş kaç kere meseledir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başını bir kere, iki kere ve üç kere meselttiği çözi olarak rivayet edilmiştir. Şimdi normalde e genel rivayetlerde Baş bir kere mesedilir. Yani genel umumi rivayetlerin çoğunda Peygamberimiz başını sadece bir kere mesetmiştir. Hatta mesela sahabe e, anlatıyor işte Peygamberimiz üç üç yaptı, üç üç yaptı, üç üç yaptı, saçını bir defa mesetti diyor mesela. Yine hani biliyorsanız Peygamberimiz Arabi'nin biri geliyor ya Allah diyor. Ben nasıl e, abdesi nasıl alınır diyor. Peygamberimiz bütün azalarını üçer defa yıkıyor. Saçını bir defa mesle ve işte abdest budur diyor. Kim işte fazla yaparsa veya eksiltirse diyor eğer, e, onun fazla yapan veya eksilten adam hem zulmetmiştir, hem de kendine kötülük etmiştir diyor hadis-i şerifte. Yalnız bazı rivayetlerde gerçekten üç kere yaptığı geçiyor Peygamber a.s. Yalnız yer ya bu rivayetler zayıftır, yani Peygamberimizin üç defa ayrı ayrı saçını mesle zaman, veya Hafız ibn Hacer'in dediği gibi, Peygamberimiz üç defa saçını mesetmemiştir. Aslında elini ıslatıp saçını meset etmesi bir defadır, ama iyice olsun diye bazen tüm saçı kaplasın diye elini oynatmıştır. Buna üç defa mesetti denmez. Üç defa mesetti diyebilmemiz için üç defa elini ıslatması lazım, üç defa ayrı ayrı başını mesetmesi lazımdır. Ama Peygamberimiz ne bir kere elini mesetmişse ve saçını ıslatmışsa saçını mesetti diyelim ıslaklık, ıslanmamış şeyler olabilir hani tam mes olmamış olabilir diye elini bir daha bir daha böyle kafasında oynatması bu üç defa mes yaptığı anlamına gelmez. Bu nedir? Bir defa mes yapmıştır. Sadece su veya da ıslaklık ulaşsın diye ikinci ve üçüncü defalarda mes yapmıştır. Sadece üç defa yapılabilir görüşü genelde şafi ulemasının görüşü. Diğerleri bunu kabul etmiyorlar. Bir defa yapılması lazım diyorlar. 7 Sarık üzerine meşh edilir. <gülüyor> Bilal radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhleri ve sarı üzerine mesetti. etti. Tevbandan Resulullah bir defa gece baskını için seriyye askeri birlik göndermişti. Çizitlidir bir sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına döndükleri zaman onlara sarıklarının ve ayakkabılarının üzerlerine meşh etmelerini emretti. Sarık üzerine meşh etme de sarı abdestli olarak sarmış olmak şart olmadığı gibi... Sarı amet belli bir süre ve mesafe ile de sınırlandırılamaz. Zila bu konuda deli yoktur. sahabe Cumhur'un sarık üzerine mes etmini görmüşlerdir. Şimdi sarık üzerinden mes edilebilir. Ee, eskiden özellikle insanların geneli başlarını kapattığından dolayı e, saçları erkekleri kastediyorum. Saçları açık olmadığından dolayı ya takkeyle veyahut da sarıkla başlarını kapatıyorlardı. Biz sarık üzerine mes edilebilir mi? Sarık üzerine mes edilebilir çünkü Peygamberimiz mes etmiştir. Hem Peygamberimizden kendi yaptığına dair rivayetler var. Hem de sahabelerine başlarına mes etmelerini emretmiştir. Özellikle zor durumlarda başlarına mes etmelerini emretmiştir. Şimdi başta sarık olduğu zaman sadece sarığın üzerinde mes etmek yeterli midir, değil midir? Cumhur ulemaya göre sadece sarığın üzerinden mes etmek yeterli olmaz. Önce perşeminden yani saçından bir bölüme insan mesh edecek. Ondan sonra eliyle e, saçının üzerinden tamamlayacak. Bu üç de dahil olmak üzere Cumhur-i ulemanın görüşü. İmam Ahmed'in mezhebine göre, Evzai'ye göre, İshak İbn-i göre bunlara göre bir insan sadece sarığının üzerine mesh ederse olur. Yani hiç saçını yapmasa da direkt sarığının üzerine mesh etse de olur. Niye? Çünkü bazı hadislerde Peygamberimizin Sadece sarıgının üzerine mes dair rivayetler var. Yani bazısında önce perçemini yaptı diyor, ondan sonra sarığın üzerine tamamladı. Bazısında hiç perçemini yapmamış. Direkt ne yapmış? Direkt e, sarıgının üzerine e, tamamlamış. Bu Buna dayanarak İmam Ahmet ve bu saydığımız alimler sadece sarıga yapmak yeterlidir diyor. Fakat cumhur-i ulema diyorlar ki bizim elimizde asıl olan ayettir diyorlar. Ve hadislerin birçoğunda da Peygamberimiz, hem saça hem sarığa beraber mes yapmıştır diyorlar biz diyorlar kat'i olan bir delili zannı olan bir delil için terk etmeyiz diyorlar fakat tabi hadis şerif sahih olduğu için peygamberimizin saçına sadece sarığına yaptığına dair Allah'u Alem İmam Ahmet'in mezhebi daha raci şimdi ikinci mesele takere sarık gibi midir değil midir yani baş, insanların başına taktığı takkenin üzerinde de mes yapılabilir mi yapılamaz mı Cumhur ulema yapılamaz demişler. Yani bu başımıza taktığımız takelerin üzerine mes yapılmaz demişler. Çünkü demişler sarıga verilen izin meşakkatten dolayıdır. Yani sarıkla beraber sarığı çıkar tekrardan işte başı meslek tekrardan sarığı bağla zor olduğundan dolayı meşakkatten dolayı böyle demişler. Şeriat izin vermiştir sarığın üzerinden meslek edilmesine. Fakat takke böyle değildir demişler. Yalnız İbn-i i̇bn İbni Hazm gibi alimler Allah Azze ve Celle'nin başın üstündeki şeye mesh edilebileceğine cevaz verdiğine ve takkenin de buna dahil olduğunu söylemişler. Ee, biraz da öyle yani eğer Allah baştaki sarığa müsaade etmişse aynı şekilde takkede nedir? de aynı manadadır. Bir de burada yazar demiş ki sarığın üzerine mesh için abdest şartı yok. Yani temiz olmalısın diye bir şart yok ve bunun bir müddeti de yok. Bunu ne için söylüyor yazar burada? Ayaklara mest edildiği zaman ayaklar da örtülü ya işte çorapla veya başka bir maddeyle bir insanın abdestliyken o mestli giymiş olması lazım. İki bir sınırı var yolcuya üç gün üç gece yerinde olan adama yolcu olmayanlara da bir gün bir gece. Hani belki bir yanlış anlaşılma olur sarık da gibidir diye yanlış anlaşılır yazar burada ne yapıyor düzeltiyor. Sarıga mes etmede ne temizlik şartı vardır ne de bir sınırı vardır. Öyle mi? O mesl içindir. Allah Azze ve Celle veya Resulü böyle e, üç gün üç gece ve temiz olarak giyilmesi gerektiğini bize bildirmişlerdir. Ama sarıkta böyle bir şey söz konusu değildir. 8. Kulakların içi ve dışı meselidir. <gülüyor> Abdurrahman bin Meyser'e elhadrami elmiktam el elkinliğini söyle dediğini demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir abdest suyu getirildi ve abdest aldı. Ellerini üç kere yıkadı. Sonra üç kere de ağzına ve burnuna turardı. Sonra da yüzünü ve kollarını üç kere yıkadı. Nihayet başını, kulaklarının içini ve dışını mes Parmaklarını kulak biriklerine soktu. Abdullah bin Amr radiyallahu anh demiştir ki, Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ''Ey Resulullah, abdest nasıl alınır?'' diye sordu. Resulullah da bir kapsı isteyerek ellerini üç kere Yüzünü üç kere, kollarını üç kere yıkadı. Başını mesletti. Şehadet parmaklarını kulaklarını sokarak uçları da içini, baş parmaklarıyla dişlerini mesetti. Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı. Akabinde de şöyle buyurdu. İşte abdest böyle alınır. Kim bunu bir şey ekler veya eksiltirse kendisine kürtük etmiş üzülmüş ve olur. Veya zulmetmiş ve kürtük etmiş olur. Şimdi kulakların içine ve dışı meslediler. Şimdi normalde Biz demiştik e, Kulak meselesinde e, Kulak yıkanır Peygamber aleyhissalatü vesselam kulağını yıkamıştır Hem içi hem dışı yıkamıştır Nasıl yapmıştır demiştik Abdullah bin Ömer rivayetinde Şu iki parmağını diyor Şu ikisini serçe parmaklarını Kulağının içine yerleştirdi Şöyle bunlar Baş parmaklarıyla da şu iki kulağının dışı var ya Şuraları Peygamber aleyhissalatü vesselam yıkadı Yani Yaparken şu içini şey yapıyoruz, şuraya koyuyoruz. Bu içini de böyle sünnete uygun olan bu şekilde hem kulakların içini hem de dışını yıkamış oluyoruz. İşte başka bir... Benim bildiğimiz rivayette şu şekilde Demek ki bu da varmış Şadi şöyle şu şekilde o zaman Demek ki bu da varmış Ya da burada şey var mı? Ahkam halisteri var mı? Bir daha bakalım olmasa da Hiç Oraları da yapmak tabii güzel Yani kulakların şöyle şu şekilde Tabii tabii Yapılabilir. Bir defa yapıyorsun işte. Hı -hı. Yani üç defa ayrı ayrı su alıp yapmıyorsun yani. Dokul. <gülüyor> Başın mesle denildiği su ile kulakları mesletmek ve gerekirse yeni su almanın caiz oluşur. Sahabilen çoğunda rivayetliğiyle hadiste kulaklar baştan sayılır bulurulmuştur. Dolayısıyla kulakları mesletmek için ayrıları su almaya gerek yoktur yeni su almanın cahil oluşu ve şu hadisten anlaşılmaktadır. Abdullah bin Zeyn radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulaklarıyla etmek için yeni su aldı. Şimdi burada kulaklar mesh edildiği zaman hani kulaklara yeni bir su mu alacağız? Yoksa kulakları işte önceden saçımızı mesh sonra elimizde kalan ıslaklıkla kulaklarımızı temizleyeceğiz. Bu konudaki ihtilaf daha önce de Allah'ın Anlatmış mıydık tam hatırlamıyorum ama. Demiştik kulağın kulak konusunda alimlerin farklı görüşleri var. Niye? Kulağın ne olduğunda ihtilaf ettiklerinden dolayı. Yani kimisi demiş ki kulaklar iki müstakil organdır. Yani her şeyden bağımsız iki müstakil organdır. İki müstakil organsa o zaman yeni su almak lazım. Öyle mi? Kimisi demişler ki yok kulaklar baştandır. Ve bu manada hadisler de var. Yani kulakın baştan olduğuna dair. Kulaklar baştansa diyenler Saçını messettiği zaman onu da eldeki ıslaklıkla kulakları yapması lazım demişler. Kimisi de demişler ki kulaklar yüzdendir. Yani kulaklar yüze aittir demişler. Ve böyle amel eden alimler de olmuş. Yani yüzü yıkarken kulaklarını yapan daha sonra saçını mes sonra tekrar yani kulaklarını yapan alimler de olmuşlar. Ondan dolayı ne diyoruz? Bu ihtilafa binaen Alimler kulak için yeni su mu alınması lazım? Yoksa kulak başa ve yüze tabi olaraktan mı mesedilmesi lazım diye ne yapmışlar? ihtilaf etmişler. Bu e, yazarın burada bahsetmiş olduğu işte kulaklar için yeni bir su alınar da bilir. Abdullah ibn Zeyd hadisini getirmiş. Bu hadis Beyhakî'de geçiyor. E, burada ne demiş? Beyhakî demiş. Hafız İbni Hacer bu hadise şaz diyor. Şaz hadis neydi demiştik biz? Kuvvetli olan bir ravinin kendinden daha güçlü olan bir raviye ne yapmasıdır? Mukalefet etmesi de demiştik. Şimdi buradaki rivayete Hafız İbni Hacer Şaz'dır diyor. Ondan dolayı ne diyor? Mesela bazı alimler diyorlar ki, sünneti takip eden alimler, kulaklar için yeni su alınacağına dair hiçbir rivayet yoktur. Kulaklar başla beraber ne yapılır? Başla beraber met edilir. Yani özel olarak tekrar elini ıslatıp kulaklarını yapmaya dair hiçbir rivayet nedir? Hiçbir rivayet yoktur yani rivayet yoktur derken tabi sahih yani ihtiyaç yapılabilecek delil olarak alınabilecek rivayet yoktur. Yoksa bu rivayet gibi rivayet var. 10. Boynu etmek bir daftır. etileceğine dair sahih bir şey yoktur. Şimdi boynu mes etmekle ilgili belki hepiniz biliyorsunuz işte boynu mes etmek ee, azaptan insanı korur. Yani bu boynu azaptan korur. Bu manada ne var? Hadisler var. Şimdi Bu hadis uydurma bir hadis. Yani bu hadisin aslı yok. Bu hadis uydurma bir hadis. Bundan dolayı da genel ulema zaten boynun yapılmaması gerektiği, boynun mes edilmemesi gerektiğini söylemişler. Yalnız bazı fıkıh kitaplarını okuduğunuz zaman mesela adamlar diyorlar ki boyun mes edilebilir. Şimdi bunu söyleyen eğer hali alim uydurma hadise işte uyduğundan dolayı bunu söylemiyor. Çünkü İmam Ahmet'te bile Ebu Davud'da Peygamber aleyhissalatu vesselam başını meshedildiği ve ta buraya kadar ulaştığına dair bazı rivayetler var. Yani şuraya kadar gelmiş. Şu boyun kimisine göre tam başına göre kimisine göre tam bitimine kadar peygamberimiz ulaşmıştır. Yani şu şekil yaptığında buraya kadar gelmiştir. Ondan dolayı boyun yapılabilir diyen alimin neye dayanarak boyun yapılabilir dediğine bakmamız lazım. Eğer uydurma rivayete dayanaraktan bunu söylüyorsa, yani, yani boynu yapmak için işte azaptan korur, bu, bu manadaki, özel olarak boynu, boynun yapılabileceğine dair özel bir rivayet getiriyorsa ki bu rivayetler uydurmadır. E bu doğru bir şey değildir, yani sünnette uydurmaya dayandığından dolayı. Ama bir de bu dediğimiz İmam Ahmet'te ve Ebu Davud'taki hadise dayanıyorsa bu da doğru değildir. Çünkü hadis zayıftır, yani İmam Ahmed'teki ve Ebu Davud'taki hadis zayıftır. Fakat uydurma hadise dayanarak hüküm bildirmekle zayıf hadise dayanarak hüküm bildirmek arasında ciddi manada fark vardır. Ondan dolayı bakmamız lazım. Boyun yapılabilir diyen adam neye dayanarak boyun yapılabilir diyor. Ama boyunun yapılabileceğine dair müstakil e, rivayet edilen hiçbir şey nedir? E, hiçbir rivayet yoktur. Hatta bazı Hanefi kitaplarında e, işte de Şu, şu şekilde boyun, peygamberimizin boynunu meslettiğine dair bir rivayet getiriyorlar. Tirmizi'de böyle bir rivayet yok. Yani bunu eskilerden işte Kemal İbni Hümmem Fethül Kadir'de bir kere söylemiş. Ondan sonra gelenler de alanlar ondan direkt almışlar. Yoksa Tirmizi'de böyle bir rivayet ne değildir? Tirmizi'de böyle bir rivayet söz konusu değildir. Ayakları tuttuklara kadar yıkamaz. İbn-i Amr'ın İbn-i anlatıyor. Halk 2.000 namazı sırasında acele etti ve bir kısmı ayrılacağına abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Ökçelerine su değmemiş parlıyordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü gösteren ökçelerin ateşte vay haline, abdesti tam alın buyurdular. Bu işte topuklarla ilgili yani genelde insanlar ayaklarını yıkadıkları zaman daha sonra da geleceği gibi hani bir tane adam da geliyordu peygamberimizin yanına abdest almış, ayağında tırnak kadar yer var. Peygamberimiz tekrar abdest almasını kendisine söylüyor. İnsanlar ayaklarını yıkadıkları zaman genelde dikkat etmediklerinden dolayı su isabet etmeyen yerler söz konusu olabiliyor. Bir seferde de insanlar acele ettiğinden dolayı ayaklarını tam yıkamadıklarından Peygamberimiz de وَيْلُونِ الْاَقَابِ مِنَنَّرِ diyor. Yani vay ökçelerin halini ateşte. Ne için? Düzgün abdest almadıklarından, suyu tam ulaştırmadıklarından dolayı. Ondan dolayı farz mahallerini yıkarken özellikle dikkat etmek lazım duyun tam bir şekilde ulaştığını görmek lazım. 12. Ayak parmaklarını ovalamak. El-Mustebbiq bin Şebbat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilal diyordu. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, göre, aleyhi ve sellem ki: Abdest aldığında el ve ayak parmaklarının arasını hilalleyin. Hilallemek ne demekti biz daha önce de söylemiştik. Şu şekilde insanın ne yapmasıdır? Veya şöyle veya böyle insanın parmak, el ve ayak parmaklarının arasını temizlemesidir. Bu sünnettir demiştik normalde. Ama su yetişmiyor ise eğer buralara çünkü mesela buralarda yani elinki de e, ayağın da parmak araları faz mahaline dahildir. Öyle mi? Su yetişmiyor ise hidallemek nedir? Vaciptir. Çünkü vacibin kendisiyle tamamlandığı her şey vaciptir. Buraya suyun değmesi vaciptir de, o zaman... Suda gitmiyorsa hilallemek lazım. Su yetişiyor ise ama o zaman nedir? Sünnettir. El ve ayağı parmakları meratında hilallemek sünnettir. 13. Abdestten sonra ön tarafa sütü çarpmak. Hakem İbn-i Sufyan anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken eteğini sütü çarpardır. Ha zaten, devam edelim. 14. Abdest huzurlarından yıkamadık yer bırakmamak. Şabir radiyallahu anh anlatıyor. Ömer radiyallahu anh bana şunu söyledi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar biri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama derhal müdahale etti. Et, git abdestini güzelce al. Adam gidip yeniden abdest aldı. Sonra namazını kıldı. Enes'in maif ve diyallahu bir adam abdest almış. Ayağı üzerinde tırnak kadar bir yeri bırakmış olduğu halde Resulullah'a geldi. Resulullah da ona... Dön, abdestini güzelce al buyurdu. Bu da açık Daha önce de anlatmıştık burayı. Yani abdest alırken huzurlarda yıkamadık yeri bırakmamak. Özellikle farz ise tamamını su ile kaplamak gerekir. 15. Abdest alırken kullanılan su miktarı. Sefi'ni adiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi bir sağ miktarındaki su cenab yıkar. Bir mülk su da abdestine yeterli. Şimdi Ee, abdest alırken kullanılan su miktarında peygamber aleyhissalatü vesselam bir sağ ile gusül abdesti alıyor bir sağ iki buçuk kilo su yapıyor bir mut ile de abdest alıyor bir mutta 625 gram e, su yapıyor yani burada tabi e, abdest alırken kullanılan su miktarından kasıt abdeste israfa gitmemek suyu fazlaca kullanmamak Çünkü israf bütün işlerde haram zaten. Sadece abdestte değil. Allah Teala ve Celle "Kulu veşrabu la musrifin diyor. Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. Başka bir ayette "Ve la tubezzir <külüyor> tebdira. İnne'l-mubezzirine şeyatin Muhammed, yani harcamada çok aşırı gitme, israf etme. Çünkü israf edenler kimlerdirler? Şeytanın kardeşleridirler diyor Allah Teala ve Celle. <külüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam da abdest aldığı zaman veyahut da ee, gusül aldığı zaman belki birçokumuza hayal gibi gelen su miktarı ile abdestini ve e, gusülünü bu şekilde alıyor. 16. Sıralamaya uymamak abdesti bozmaz. Hühtam bin Madikar s.a.m. Resulullah s.a.m. abdest alırken ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkadır. Sonra üçer mazmaza ve istinşak yaptı. Ve başını meşretti. içine içini ve dışını mefetti. Ve üç kere ayaklarını yıkadı. Şimdi sıralamaya uymamak abdesti bozmaz. Demiş. Biz demişiz sıralamaya uymak nedir? Abdestin rükunlarındandır. Hatırlıyor musunuz? O yazmamıştı. En sonunda biz demiştik ki bir de ayrıyeten ne vardır? Tertip vardır. Bir insanın ne yapması lazımdır? Tertibe uyması lazımdır. Neden dolayı? Çünkü demiştik ki Normal olarak Allah Azze ve Celle ayeti kerimede yıkanacakları zikrederken araya mesh edileceği koyuyor. O da nedir? Baştır. Ondan sonra tekrar yıkanması gereken bir şeyi zikrediyor. O da nedir? Ayaktır. Öyle mi? Dedik Araplar aynı cinsten olan şeyleri sıralamada kesmezler. Kesiyorlarsa mutlaka bir fayda vardır. Ve alimler diyorlar ki burada faide tertipten başka bir şey nedir? Tertipten başka bir şey olamaz. Bu dil tekniği açısından böyle. Bir de demiştik hiçbir rivayette peygamberimizin abdestte sıralamayı bozduğuna dair hiçbir tane rivayet ne değildir söz konusu değildir. Yazanın getirdiği bir bu rivayet var. Bu rivayette de alimler ne demişlerdir? Şaz demişlerdir. Yani bu önümüzdeki rivayete alimler ne demişlerdir? Şaz demişlerdir. Niye? Şimdi bir konuda 30 tane, 50 tane hadis var. Sayı olan 100 tane hadis var. 100 tane hadisi, 99'unda da Peygamberimizin ayetteki sıralamaya uyarak abdest aldığına dair ne var? Rivayet var. Yani 100 tane de hadisin 99'unda sahabe bu şekilde anlatıyor. Sadece bir tane sahabe peygamberimizin abdest alırken sıralamaya uymadığını söylüyor. Şimdi bu sahabe anlatırken sıralamayı karıştırmış olabilir. Ondan dinleyen tabi'in anlarken sıralamayı karıştırmış olabilir. Öyle değil mi? Yani bir yerde çok çok rivayet bir şeyden bahsediyorsa bir tane sadece rivayet farklı bir şeyden biraz daha farklı bahsediyorsa o rivayet zayıf de demiyoruz. Onu atalım demiyoruz ama orada biraz bir şey, biraz düşünmek lazım. Hemen olduğu gibi onu ne yapmamak lazım? Kabul etmemek lazım. Bu hadis de bu kabilden olan e, hadislerden. Yoksa genel bütün hadislerde bak biz bu kitapta bile bayağı bir hadis okuduk abdestle ilgili. Dikkat ederseniz hepsinde Peygamberimiz sıralamaya uyarak abdest almıştır. Onun için raci olan görüş Ee, İmam Şafi ve İmam Ahmet'in de aynı zamanda Görüşü bu Abdestte sıralamaya uymak nedir? Şarttır Malikiler ve Hanefiler Veya rey ehline göre Abdestte sıralamaya insan uymayabilir Dembu. Böyle bir yorum da yapılabilir. Avnül Mabud'un yazarı da şey diyor bu hadise, Ebu Davud'un şarihi, bu hadis şazdır diyor yani. 17. Abdeste aşırılın yasaklanması. Abdullah bin Amr radıyallahu anh demiş, demiştir ki, bir adam Resulullah'a gelip, Ya Resulullah, abdest nasıl alır diye sordu. Resulullah da bir kap suyu diyerek ellerini üç kere, yüzünü üç kere, kollarını üç kere yıkadır. Başını Çağrı parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla dışlarını meşetti. Daha sonra ayaklarını içerken yıkadı. Akabinde de şöyle buyurdu. İşte abdest böyle olur. Kim bunu bir şey ekler veya eksiltirse kendisine kötülük etmiş ve zulmetmiş olur. Veya zulmetmiş ve kütürlük etmiş olur. Yine buyurmuştur ki bu ümmette temizlik ve dua hususunda aşırı giden bir topluluk olacaktır. Şimdi bu hadis yani abdeste aşırılığın yasaklanması dediği hadis Bayağın müşkileri bir hadis. Niye müşkileri bir hadis? Çünkü Peygamberimiz üçer defa azalarını yaptıktan sonra kim bunu çoğaltırsa veya azaltırsa zulmetmiş olur diyor. Öyle mi? Şimdi Peygamberimizin daha önce de okuduğunu hatırlıyorsanız kendisi de birer birer abdest almış, ikişer ikişer abdest almış, üçer üçer abdest almış. Hem bunu yapacak Peygamberimiz hem de bir taraftan böyle bir şey söyleyecek. Yani kim fazla yaparsa veya eksik yaparsa zulmetmiş olur veya kendine kötülük yapmış olur. Bu anlamda hadis ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Şimdi abdest uzuvlarını üç kere de fazla yıkamanın meşru olmadığında icma var. Yani hani dört kere yıkayacağım demek diye bir şey söz konusu olamaz. Bu adam hem zulmetmiş olur hem de kendine ne yapmış hem de kendine sıkıntı vermiş olur. Hadisteki sıkıntı bölümü neresi? Sıkıntı bölümü e, iki defa veya bir defa yapmayla ilgili olaraktan. Şimdi peygamberimiz iki defa da yapmış bir defa da yapmış. Bu hadiste de kim eksik yaparsa, azaltırsa veya çoğaltırsa nefsine ne yapmış olur? Bir şey ekler veya eksiltirse nefsine zulmetmiş olur diyor. Şimdi ondan dolayı alimler buna yorum yapmışlar. Yani bu azaltmadan kasıt nedir? Şimdi anlaşıldı mı? Çoğaltmada sorun yok. Çoğaltma olmaz zaten. Üç defanın fazlına, üstüne çıkan zulmetmiş olur. Peygamberimizin yaptığından fazla yapmış olur. E peki üç defadan az yapan adamın durumu ne olacak? Şimdi peygamberimiz üç defadan az yapmış. Bir günde yapmış, iki ikide yapmış... Bazı huzurları bir bazı huzurları ikide yapmış. Nasıl olacak? Bazı alimler demiş ki bu eksiltme lafzı zayıftır demişler. Eksiltme lafzı yoktur demişler. Bu ravi kendi işte kim eksiltirse ve çoğaltırsa demiştir. Yoksa peygamberimiz kim bundan fazlasını yaparsa e, demiştir diye böyle bir yorum yapmışlar. Yani eksiltme lafzı diğer hadislerle çeliştiğinden dolayı eksiltme lafzı zayıftır demişler. Kimi de demişler ki cevap olarak? Bir ve iki cevaz içindir. Yani Peygamberimiz caiz olduğunu göstermek için bir ve iki defa yapmıştır. Üç defa ise kemaldir. Yani Peygamberimizin en olgun şekilde yapmış olduğu üç defa yaptığıdır. Ondan dolayı demişler bir insan üç defadan az yaparsa sürekli olan bir sünnete muhalefet ettiğinden dolayı zulmetmiş olur. Buradaki zulüm illa haram işlemiş manasına değildir demişler. Yani sünnette sürekli olan bir sünnete mukalefet etmesidir ee, demişler. Bazı alimler de demişler ki İmam Suyuti gibi buradan kasıt demişler kişinin e, yani uzvunu tam yıkamasıdır demişler. Eğer uzvunu tam yıkamazsa hani eksiltirse mesela peygamberimiz tam yıkamıştır ee, diyor. Sonra da işte kim bundan eksiltirse yani tam yıkamazsa bu adam kendine ne yapmış olur? Bu adam kendine zulmetmiş olur diye alimler bu şekilde yorum yapmışlardır ki zaten bu hadis de yorum yani yorum yapılması gereken bir hadis yan nakıs lafzı e, zayıftır diyeceğiz yani eksiltme lafzı zayıftır diyeceğiz veya bu yorumlardan biriyle yorum yapmak zorundayız ki ne olsun e, hadis diğer hadislerle beraber uyum içerisinde olsun buyur ederse yani iki yıkamanın bir yıkamanın sünneti olduğuna dair. İtikar ederse diyor muhabbetse muhabbet oluyor. Ama peygamberimizin şimdi fiili sünnetinde bir iki yaptığı var zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani bir iki yap o zaman sünnet. Yani peygamberimizin bir defa yaptığı da var. İkişer ikişer yaptığı da var. Sıkıntı buradan geliyor zaten. Yani adam itikad edecek tabi peygamberimiz yapmışsa sünnet nedir? Yani bir sünnet dediğimiz şey nedir? Peygamberimize izafe edilen söz, amel öyle değil mi? Ahlak veyahut da hilkat, sünnet budur. E şimdi biz e, şeye baktığımız zaman peygamberimiz bir defa yapmışsa bu fiili sünnettir. İki defa yapmışsa bu da fiili e, bir sünnettir. Adam da bunun sünnet olduğuna itikat edecek. E, onun için yani artık bu yorumlardan biri yapılacak. İşte mesela diyelim ki biri demiş ki misal nakıf lafzı zayıftır. İmam Nevi zayıf değildir diyor mesela. Bunun aslı diyor Ebu Davut'tadır, sabittir diyor. Örneğin. Biri demiş ki işte e, diyelim abinin söylediğini söylemiş. Bir iki diye itikad, sünnet diye itikad ederse biri oradan çıkar der yok. Bu da fiili sünnettir. Adam tabii ki buna itikad edecekler. Öbürü çıkmış demiş mesela tam yıkamazsa yani İmam Nevi işte diyor bunu adette anlamamak lazım. Yani hani adettir diye bunu anlamamak lazım diyor. İşte adette eksiltme değildir diyor bu. Mesela o da böyle bir yorum yapmış. Ondan dolayı e ne diyoruz? Biz diyoruz ki Peygamberimiz bir defada yapmıştır, iki defada yapmıştır, üç defada yapmıştır. Zaten üçten fazla yapılmasın, yani yapılmaması gerektiğinde ittifak var. Üçten az yapılması noktasında da artık bu tevillerden bir tevil yapılacak ki hadis diğer hadislerle uyum içerisinde ne olsun, hadis diğer hadislerle uyum içerisinde olsun. 18. Başkasını ateşe aldırmak. Bu bir radial anlatıyor. anlatıyorum. Çabuk Savaşı'ndan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken eline abdest suyunu döktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisi üzerine meçhetti. Yine İslam'ı bilecek radıyallahu aleyhi ve selleme sellem e abdest aldırmıştır. Bu hadis ile 18 yani burayla son 25 rakam abdest alırken başkasından yardım almak caizdir diyor ya. Bu ikisi aynı şeyler. Yani hem başkasından yardım almak hem de başkasına abdest aldırmak ikisi aynı olan şeyler. Ee, bazı fıkıh kitaplarında tabi şöyle bir şey görürsünüz başkasından yardım almak veya abdest aldırmak mekruhtur e, diye bu konuda da işte Hazreti Ömer'de Peygamber aleyhissalatü vesselamın biz abdeste kimseden yardım almayız yani biz abdest alırken hiç kimseden yardım istemeyiz hadisini getirirler bu hadis tabi nedir zayıftır sayı olan Bukhari ve Müslim'de geçen e, birçok yolu olan hadislerde Peygamber aleyhissalatü Vesselam ne yapmıştır hem sahabeden yardım almıştır hem de sahabe peygamberimizin abdest suyunu dökmüşlerdir. 19. Abdest alırken konuşmak caizdir. Bundan yasaklayan bir delil yoktur. Fakat konuşmamak efdal olabilir. Yani caizdir, bir şeye caizdir demek ee, değil mi? Hemen onu yapacağız manasına gelmez. Yani bir şey caiz olabilir. Ama efdal olan nedir? Eflal olan abdest <gülüyor> alırken konuşmamaktır. 20. Abdest esnasında uculları yıkarken okunacak duaların aslı yoktur. Biraktır. Şimdi abdet alırken eğer bu fıkıh kitaplarına baktıysanız veyahut da e, camilerde falan da bazen yapıştırıyorlar. Böyle veya evlerde kağıt oluyor böyle. İşte eli yıkarken yapılacak dua, ağza su verirken yapılacak dua, burnuna su verirken yapılacak dua. Bu duaların aslı yoktur. Hazreti Ali'den ve Enes'ten gelenler rivayet ediliyor bu dualar. Bütün yolları çok şiddetli bir şekilde zayıftır. Ve e, normal, sahih rivayetlerin hiçbirinde... Abdest alırken yapılacak dua diye bir şey söz konusu değildir. Sadece abdest bittikten sonra dua vardır. Kim dua okuyacak bize? Abdest bittikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden kim abdestini alır? güzel bir şekilde abdestini alırsa daha sonra da işte abinin yaptığı duayı yaparsa ona ne yapılır cennetin sekiz kapısı da birden açılır istediğinden içeriye girer diyor Müslüm'deki rivayette ee, ayrıca İmam Tirmizi rivayet ediyor hadisi abinin yaptığı son ziyadeyle İmam Tirmizi rivayet ediyor bu kısmı İmam Tirmizi'de şimdi bu var yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği dua olarak bu var bir de başlangıçta bir Bismillah var öyle mi? Bunun dışında abdestin içerisinde yapılan bir dua ne değildir? Söz konusu değildir. Bunu din haline getirip işte Allah'ın bu ağzımla işte senin için kullanmamı, işte günahta kullanmamamı falan bu tür dualar nedir? Bunlar birattır. Bunların nasıl sünnette yoktur. 21. Abdest alırken azalarını kaç kere yıkadığından şüphe eden kesin bilgiye itibar eder, en az sayıyı dikkate alır. Mesela diyelim şimdi abdest aldınız, işte 3 çalıyorsunuz, alıyorsunuz. Siz en Kemal olanı yapıyorsunuz sürekli. En iyi olanı yapıyorsunuz. Yüzünüzü yıkadınız, Bir, iki, şimdi şüphe ettiniz. Bir defa mı yıkadım, iki defa mı yıkadım? Diye. Normalde ne yapmanız lazım? Normalde her zaman, yani evdal olan, en az olan. Eğer tabii insanın kalbi bir tarafa ediyorsa, iki, ben iki defa yaptım diye. Gali buzdan oluşmuşsa, iki defa yaşasalır. Ama hiçbir şey oluşmuyorsa insanda, ne yapması lazım? En az kaç bir, bir defa ise eğer, Bir defa yaptım diye düşünerek o şekilde devam etmesi lazım. E tabi bunu yapmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü bir defa, iki defa, üç defa sorun değildir. Özellikle abdestte adette sorun değildir. Bu sıkıntı daha ileride gelecek namazda. Namaz gibi yerlerde sıkıntıdır. Yani hani sayının değişmediği. Mesela abdestte bir, iki, üç hepsi olur. Ama namazda bir, iki, üç, dört olmuyor. Yani ya dört kılacaksın, ya üç kılacaksın, ya iki kılacaksın. Namazda diyelim şüphe ettin. Üç mi kıldım, iki mi e kıldım diye... Bu meseledeki ihtilaf, yani bu ihtilaflı bir meselede. Yani azı mı esas alacak yoksa galibuz zannı mı esas alacak? Bu da inşallah namaz meselesinde burayı anlatırız. Abdestler zaten böyle bir sorun söz konusu değildir. Çünkü her e, sayı oluyor. 22. Abdest ağ dağlarındaki mum, oje gibi altını su geçirmeyen maddeler abdeste engeldir. Ancak kına gibi sadece rengi değiştiren şeyler abdeste engel olmaz. Abdest azalarında bulunan işte mesela mum, ondan sonra oje, boya mesela işte şeyin üstünü kapatan, nedir ismi? Boyacılar mesela. Boya eğer üstünü kapatıyorsa farz mahalline su değmediğinden dolayı o abdest olmaz. Yani mesela elde, yüzde işte bu fa tabii farz mahallindeyse eğer farz mahalline su değmediğinden dolayı o abdest olmaz, o abdest olmaz. İşte burada ee, kına gibi Sadece rengi değiştiren, fakat cildin üzerini kaplamayan şeyler böyle değildir. Çünkü Peygamberimiz saçına da sakalına da ne yapmıştır? Saçına da sakalına da e, boya işte kana yapmıştır. Fakat e, abdest almıştır. Öyle değil mi? E, niye? Çünkü bunlar şeyi kaplamaz, deriyi kaplamaz. Sadece rengi değiştiren şeylerdir. Ondan dolayı ne değildir? Ondan dolayı bunları abdestte engel değildir. Fakat E, bu diğer maddeler katı veyahut da tam kaplayan derinin üstüne. Mesela oje rengi değiştirmez sadece. Aynı zamanda şeyin üzerinde de kapsar, kaplar. E, tırnağın üzerinde de mesela kaplar. Veyahut da boya sadece rengi değiştirmez bir tabaka oluşturur el üzerinde. Bundan dolayı bunlar abdesti engellir. 23. İstihadeli olan kadın. Namaz vaktini tamamen kaplayan kanama, idrar akıntısı veya kaçırma gibi özür olan kişiler her namaz vakti için abdest alır. Ve devam etse de vakti çıkana kadar ateşte devam eder. Şimdi mesela istihazeni kadın. İstihaze nedir? Kadının normalde üç tane hali olur. Bir aybaşı hali olur. E, i̇ki işte istihaze durumu olur. Üç işte nifas dediğimiz lohusalık dönemi olur kadının. Birincisi aybaşı olduğu zaman kadın kesin namazı bırakır zaten biliyorsun. Oruç da tutmaz namaz da kılmaz. İkincisi istihaze kanı İstihade kanı nedir? Hastalık kanı olduğundan dolayı, hastalıktan dolayı gelen bir kan, bir ağrıdan dolayı bir kan olduğundan dolayı kadın namazını da kılar, orucunu daklılar normal hayatına devam eder ibadetlerde. Fakat şimdi kanama devam ettiği için sürekli bu kadın nasıl namaz kılacak? Yani ve mesela buna buna aynı şekilde buna kıyasen diyelim bazılarında işte şey sıkıntısı oluyor, ee, yel kaçırma sıkıntısı oluyor, sürekli mesela, sürekli. Bazılarında idrar, akıntı oluyor. Sürekli hiç farkında olmadan mesela bir bakıyor akıntı söz konusu olmuş. Bu adamların durumu ne olacak? Bunlar nasıl? Abdestler nasıl abdest alacaklar bunlar? Şimdi bu burada bir tane görüşü zikretmiş sadece. Yani bunlar bir abdest alırlar ve o vakit oraya tabii bir şey bağlarlar. Yani o diyelim işte peygamberimiz öyle tavsiye ediyor çünkü. Kadın pamuk koyar, erkek başka bir şey koyar hani çamaşırlara falan isabet etmesin diye. O kan veyahut da o silik Ondan sonra ne yapar? E, o vakit çıkana kadar namazını kılar bu şekilde. Bu bir tane görüş. Başka bir mesela hadiste peygamberimiz başka birine iki namazın arasını toplamasını söylüyor. Yani mesela diyelim öğle namazını, öğle namazının son vaktini erteleyip öğle namazını kıldıktan hemen sonra ikinci namazını bu defa kılmak. Yani ikisini bir araya getirip bir kılmak. İşte birine her vakit için özel bir abdest alması gerektiğini, birine her namaz için Yani özel namaz kılacağı zaman özel abdest alması gerektiğini söylüyor. Zaten yeri geldiğinde bunu orada anlatacağız. Yani rivayetleri orada anlatacağız. Peygamberimizin bütün tavsiyeleri bu konuda nedir? Geçerlidir. Yani hangisini isterse onu yapar. İstihaza bölümünde inşallah bunu anlatırız. Veyahut da bu şekil özürlü olanların meselesinde. 24. Yap. Sadece benim anlatmak istediğim burada neydi? Sadece bu değil yani. Bu görüş yok. Sadece işte abdest alır, vakit çıkana kadar değil. İki vakti de toplayabilir. Yani bir araya toplayabilir. Her vakit, her namaz kılacağında özel abdestle ne yapabilir? Özel abdest de alabilir. 24. yaz kış havlu ile kurulanmak caizdir. Bunu daha önce anlatmıştık öyle değil mi? Havlu meselesini. Anlatmamış mıydık? Şimdi e, Peygamber aleyhissalatü vesselama annelerimizden biri havlu getiriyor. Peygamberimiz havluyu almıyor. Bukalem ve Müslim'de bir hadiste. Peygamberimiz havluyu almadığından dolayı da bazı alimler havlu ile kurulanmanın mekruh olduğunu söylüyorlar. Seleften de mesela musannaf kitaplarında Seleften de bazılarının Kerih olduğuna dair rivayetler getiriyorlar. Yalnız e, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kendi üzerindeki cübbeyle kurulandığına dair Bir rivayet var. Yani üzerindeki cübbeyle kurulandığına dair. Aynı şekilde Selef ulemasından Havluyla kurulanabileceğini Söyleyen rivayetler var. Bir de bazı alimler diyorlar ki annele Annemizin Peygamberimize havluyu getirmesi Diyorlar peygamberimizin havluyla kurulandığının onun adeti olduğunu gösterir yani yoksa durduk yere niye havlu getirsin e, peygamberimize peygamberimizin o anda havluyu almaması hani bir hadis şerif vardı ya işte kişi abdest aldığı zaman her akansız damlasıyla beraber kişinin günahları da akar gider ta ki işte tertemiz oluncaya kadar diyor bundan dolayı almamış olabilir hava çok sıcak olduğundan dolayı hani ıslak serin kalmak istemiştir bundan dolayı almamış olabilir uzatılan havlu kirli olduğundan dolayı almamış olabilir. Birçok ihtimal söz konusu olabilir. Bundan dolayı havlu ile kurulanmak nedir? Caizdir. Ama efdal olan nedir? Suyun yani insanın suyun e, suyun insanın yüzünde kalmasını veya organlarında kalmasını sağlamak ve kurulanmamak daha efdaldir. Sadece niye? Çünkü akan her su damlasıyla beraber insanın günahları da beraberinde ne yapıyor? Akıp gidiyor abdest alırken başkasından yardım almak caizdir. Demişiz zaten yani bunu söyledik. Buraya kadar anlaşılmayan bir mesele var mı? Abdest, abdestle ilgili anlaşılmayan bir mesele var mı? Tarafa ön tarafa susretmek ben de pek şey yapamadığım için bir şey demedim zaten. Açık olduğu için. Ön, ön tarafa derken elbisesinin ön tarafına etmiştir. Şimdi ben bunu tam aslında şey yapamadım. Şimdi bazı rivayetler var. Bu yazar genelde tam açıklama getirmediği için. Sadece hadis getirdiğinden dolayı. Şimdi Peygamberimizin abdest alırken işte ee, kendi cinsel uzvuna da su serptiğine dair bazı rivayetler var. Hani bu mevl, mevl, işte küçük abdestten dolayı bir atık falan katık olmuş olabilir diye. Peygamberimizin su serptiğine dair rivayetler var. Acaba onu mu kastediyor? Yani getirmiş olduğu ee, eteğine diyor ya burada. Orayı mı kastediyor acaba? Yoksa normal hani elbisesinin ön tarafını su sertliğine dair e, bunu mu kastediyor? Allahu alem. E, tam bir açıklama yapmadığından dolayı belli değil. Ama benim dediğim şekilde, hani peygamberimizin abdest aldığında işte e, cinsel hudut su çaldığına dair rivayetler var yani. Başka anlaşılmayan bir mesele yok. Hocam bir soru soracaktım da. Şimdi, e, İşte bayanlar normalde alemler bayanların bu konuda şey yapması gerektiğini, saçlarını yıkaması gerektiğini e, söylüyorlar. Yani saçlarını suyun, yani saçın altından yapıp sonra e, böyle yapabilirler diyorlar. E, sebebi de işte Hazreti Ayşe'nin böyle yaptığını ve işte Resulüm, Resul bana böyle emretti dediğine dair bir rivayet getiriyorlar. Bu da Hanefilerin fıkıh kitaplarında var ama hadis kitaplarında bu rivayet yok. Yani işte böyle peygamberimizin Hazreti Ayşe'ye böyle yapması gerektiğine E, dair. O zaman ne olur? Tekrar iş aslına döner. Erkeğin hükmü neyse dedik özel bir delil gelmeyinceye kadar kadın da buna nedir? Kadın da buna eşittir. Hocam çok şey, sıkıntı bir mesele. Bir yoldayken bir bayanlar mafes alması gerekiyor. Evet. başına açması gerekiyor. Bir sürü falsık kadın var orada. Yani. Doğrudur. Doğrudur. doğrudur. Şey, evet. Pasik. Yani bu şeyi unutmayın hiçbir zaman. Bütün meselelerde kadın erkek gibidir. Sadece mesela diyelim ki işte delil gelir, sahip bir delil gelir, kadın erkekten müstesna kılar, o zaman kadının hükmü değişir. Yoksa bunun dışında kadında nedir? Kadında başı mesnetmede erkek gibidir. Eğer erkeğe meşakkat varsa dediği gibi abinin hani sarık noktasında Allah sarar mesedilebileceğine dair veya Peygamberimiz ümmeten müsaade etmişse kadına hayda hayda şey var. Kadına hayda hayda meşakkat var. Özellikle belki evinde olmayabilir. Yani efdal olan saçının tamamını meseder. Ama işte böyle dışarıda abdest alırken veya işte kadın tam örtüsünü tesettürüne bürünmüş misafirliğe gidiyor mesela. Bir daha baş örtüsünü çöz, bir daha baş örtüsünü bağla. Sıkıntı olacağından dolayı doğrudur. Yani burada meşakkat varsa burada hayda hayda. Meşakkat olur. Başka bir şey yok mu? <gülüyor>